Selamünaleyküm ve rahmetullah. bir <gülüyor> bir bir bir bir Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Kardeşlerim hayırlı geceler Rabbimiz Azze ve Celle gecemizi bereketli kılsın Şimdi Allah ikisine de merhamet etsin İmam Bukhari ve İmam Müslim'in ittifaken rivayet ettikleri El-Lûlû ve El-Marcan isimli e, kitabın oruç oruç bahsinden 161 1961 numarada ne yapıyoruz okumaya başlıyoruz bu alillahimine Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Anas radıyallahu anhu şöyle nakletmiştir Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem O artık hep oruçludur O hep oruçludur denilinceye kadar oruç tutar bazen de o artık hiç oruç tutmamıştır yani hiç oruç tutmayacak, tutmuyor denilinceye kadar da oruç tutmazdı. Müslim 1961. hadis. Abdullah bin Amr bin El-As radıyallahu anhum'dan şöyle anlatır. <gülüyor> Abdullah'ın radıyallahu anhu ''Ben hayatta bulunduğum müddetçe geceleyin namaz kılacağım.'' gündüzleyinde oruç tutacağım diye yemin ettiği Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme haber verildiğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gerçekten sen böyle mi söylüyorsun dedi ben de kendisine evet böyle söyledim ya Resulullah dedim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen bu ağır ibadeti yerine getiremezsin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 Bundan daha fazlasına muktedir olurum ya Resulallah dedim. Öyleyse bir gün oruç tut, iki gün ye buyurdu. Ben, bundan daha fazlasına da muktedir olurum ya Resulallah dedim. Öyleyse bir gün oruç tut, bir gün tutma. İşte bu Davud aleyhisselamın orucudur. Bu oruç tutmanın en adil olanıdır buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ben,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 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'dan sonra iki gün oruç tut buyurmuştur. Müslim 1979 i̇bn Umar radıyallahu anhum'a şöyle nakletmiştir. Sahabelerden bazı kimselere rüyalarında Kadir gecesinin Ramazan'ın son yedi günü içinde olduğu gösterildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara görüyorum ki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 10 günde itikaf ediyordu. 20. gece dolup, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, 21. geceyi karşılayacağı zaman evine dönerdi. Kendisi ile beraber itikaf edenler de dönerlerdi. Sonra kendisi bir ayda ikamet etti de, bu ayda iken, içinde evine dönmekte olduğu o gecede de,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 Ben sabah namazından sabah namazından dönerken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e baktığımda yüzü çamur içerisinde idi. Sahih-i Müslim 1993. Hazret Ayşe radıyallahu anha validemizin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 günü içinde arayınız buyurmuştur. Müslim 1998 Evet kardeşlerim şimdi de itikaf ile ilgili hadisleri görelim. İbn-i Umar radıyallahu anhüme, Peygamber aleyhissalatü vesselamın Ramazan'ın son 10 gününde itikafe girdiğini bildirmiştir. Müslim 2002. Ayşe hanımız radıyallahu anhâ şöyle haber vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 günü girince geceleri ihya eder, aile halkını da uyandırır, ibadete daha fazla önem verirdi. Diğer vakitlerden daha çok fazla bir ibadet gayreti içerisinde olurdu. Müslim 2008. Ayşe anamızın radıyallahu anh'ın haber verdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 gününde diğer vakitlerden daha fazla ibadet yoğunluğu içerisine girerdi. Müslim 2009 Evet şimdi de hacla ilgili hadislere geldik. İbn-i Ömer radıyallahu anhuma şöyle haber vermiştir. Bir kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ihrama giren kişi ne gibi elbise giyebilir ya Resulallah diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gömlek, sarık, kilot, bornoz, mest giy giymeyin. Ancak biriniz ayakkabı bulamazsa o zaman mest giysin ama mestleri topuktan aşağısından kessin. Zaferan yahut vers yani alaçehre ismindeki bir şey ile boyanmış olan bir şey giymeyiniz buyurmuştur. Müslim 2012. i̇bn Abbas radıyallahu anhuma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden şöyle işittiğini haber vermiştir. Allah azze ve celle'nin Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kutbe irade ederken ihrama gireni kastederek şalvarlar, donlar, izar bulamayanlar içindir. Mesler de ayakkabı bulamayanlar içindir buyurmuştur. Müslim 2015. Ya'la bin Umeyye radıyallahu anhu şöyle anlatır. Peygamber aleyhissalatü selam, de iken huzuruna bir kimse çıka geldi. Üstünde bir cübbe vardı. Cübbenin üzerinde de zaferanlı koku mevcuttu. Zaferanlı bir koku mevcuttu. Peygamber aleyhissalatü vesselama hitaben bana umremde ne şekilde hareket etmemi emredersiniz ya Resulallah diye sordu. Bu sırada Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme vahiy indirilmişti. Hemen üzeri bir örtü ile örtüldü. Ebu Ya'la radıyallahu anhu devamla ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi Kendisine vahi geldiği sırada görmeyi çok arzu ederdim. Bu sırada Ömer ibn Khattab radıyallahu anhu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi, vahiy indirildiği zaman görmek mi arzu ediyorsun diyerek elbisenin kenarını kaldırdı. Ben de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme baktım. Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem, uyuyan kimsenin horultusu gibi bir horultu vardı. Ravi, deve yavrusu iniltisi gibidir demiştir. Ama biz deve yavrusu nasıl inlediğini bilmediğimiz için bizim anlayabileceğimiz şekilde uyuyan bir kimsenin horultusu diye tercüme edilmiş. Kendisinden vahiy hali kalkınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hani umre hakkında soru soran kişi nerede diye sordu ve o adama hitaben elbisenden bu koku eserini gider üzerindeki cübbeyi çıkar bu ihramını giy ve hacında ne yaptınsa umren'de de onu yap buyurmuştur. Müslim 2017. İbn Abbas radiyallahu anhuma şöyle haber vermiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine halkı için Zulhuleyfe'yi Şamlılar yani Mısır ve Magrib halkı için Cuhfe'yi, Necid halkı için Karnül Menazil mevkiini, Yemenliler için Yelemlem'i, ihrama girmek için mikat yerleri olarak belirledi. Bunlar hac ve umra yapmak isteyen bu memleketler halkı ile diğer memleketlerden yolları bu mevkilere uğrayan kimselerin mikatlarıdırlar. Bunlardan başka bu mikatlarla Mekke arasındaki yerlerde yaşayanlar da bulundukları yerden ihrama girerler. Hatta Mekke halkı Mekke'den ihrama girerler buyurmuştur. Müslim 2022 İbn-i Umar radıyallahu anhumanın bildirdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine halkı zulhuleife Şam'dan gelenler Cuhfe, Necid'den gelenler Karn'dan itibaren ihrama girerler ve telbiye ederler buyurmuştur. Abdullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve Yemen ahalisi de yelemlemde ihrama girsinler buyurdu, bana ulaştı demiştir. Müslim 2024, Abdullah bin Umar radıyallahu anhuma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in telbiyesinin şöyle olduğunu haber vermiştir. Lebeike Allahumma lebeik. Lebeike la shareeke lebeik. İnnel hamde ve'n ni'mete leke ve'l mulk la shareeke lek. Müslim 2029. İbn Umar radıyallahu anhuma şöyle haber vermiştir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin telbiyeye nereden başladığı tartışmasının cevabı işte bu Zülhüleyfe'nin yakınındaki Beyda tepesidir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem telbiyeye sadece mescidin yani Zülhüleyfe'nin bulunduğu yerden başlamıştır. Müslim 2033 Ayşe hanamız radıyallahu anha şöyle haber vermiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ihrama girerken ihram için bir de ihramı çıkarıp Kabe'yi tavaf etmesinden önce güzel kokuyla kokulandırırdım. Müslim 2040. Sa'b bin Cessema leysi radıyallahu anhu Ebba'da veya Veddan'da bulunan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir yaban eşeği hediye ettiğini, Resulullah aleyhissalatü vesselamın ise bunu kabul etmediğini anlatır. Saab radıyallahu anhu sözlerine devamla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzümdeki üzüntü alametini görünce gönlümü hoş etmek için biz ihramlı olmasaydık, hediyeni geri çevirmezdik buyurmuştur demektedir. Müslim 2059 i̇bn Abbas radıyallahu anhüme şöyle haber vermiştir. Sa'ab bin Cessame radıyallahu Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ihramlı iken bir yaban eşeği hediye etti. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam ihramlıyken ona bir yaban eşeği hediye etti. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu kabul etmeyip geri çevirerek ihramlı olmasaydık mutlaka bu hediyeni kabul ederdik buyurmuştur. Müslim 2060. Abu Kata da radıyallahu anhu şöyle haber vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber yola çıktık. Nihayet kaha denilen yere vardığımızda bizden bir kısmı ihramlı, bir kısmı ihramsızdı. Bu arada arkadaşlarımın birbirlerine bir şey göstermeye çalıştıklarını gördüm. Ve hemen ben de o tarafa baktım. Bir de ne göreyim? Bir yaban şeyi. Süratle atımı eğerleyip mızrağımla birlikte atıma bindim. Tam bu sırada kamçım yere düştü. İhramlı olan arkadaşlarıma kamçımı bana uzatıverin dedim. Onlar cevaben yemin olsun ki bu av hususuna sana hiçbir şekilde yardımcı olamayız dediler. Bunun üzerine kendim hayvanımdan inip kamçımı aldım ve tekrar bindim. Nihayet arkasından koşturarak yaban eşeğine bir tepe ardında yetiştim ve mızrağımı saplayıp onu öldürdüm. Daha sonra onu arkadaşlarımın yanına getirdim. Bir kısmı onu yiyiniz, bir kısmı da onu yemeyiniz dediler. Peygamber aleyhissalatü vesselam ise önümüzde idi. Hemen atımı harekete geçirerek Peygamber aleyhissalatü vesselama yetiştim. O helaldir, onu yiyiniz buyurmuştur. Müslim 2062 Çünkü bu yaban eşeğini avlayan sahabe... O zaman ihramsızdı. Onun için sahabe-i kiram ihramsız olan kimsenin avladığı yaban eşeğini Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın diliyle yemişlerdi. Eğer ihdâmlı olsaydı, ihramlı olsaydı onu avlamak da caiz değildi. İhramlının avladığını yemek de caiz değildi. Evet, Müslim'deki hadis numarası 2062. Hz. Aişe radıyallahu anhâ validemiz, Peygamber aleyhissalâtu Vesselam'dan şöyle dediğini haber vermiştir. Dört çeşit hayvan vardır ki bunların her birisi fasıktır. Bunlar hem mikat dışında yani hilde hem de harem bölgesinde öldürülürler. Karga, çaylak, fare saldırıp yaralayan köpek. Müslim 2068 Abdullah bin Umar radıyallahu anhümanın naklettiğine göre Peygamber aleyhissalatü vesselam Beş çeşit hayvan vardır ki ihramlı olanın haremde iken onları öldürmesinde günah yoktur Bunlar fare, akrep, çaylak, karga ve kuduz köpektir buyurmuştur Müslim 2073 Kâb bin Ucre radıyallahu Anhu şöyle anlatır Hudeybiye gününde Ravi Kavarire'ye göre tenceremin Ravi Ebu Rabi'ye göre taş kabın altına ateş yakarken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yanıma geldi. Yüzümden bitler saçılıyordu. Bunu görünce Peygamber aleyhisselatü vesselam bana başındaki haşereler sana eziyet veriyor mu diye sordu. Ben Evet cevabını verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyleyse tıraş ol. Buna karşılık 3 gün oruç tut veya 6 fakiri doyur yahut da bir kurban kes buyurmuştur. Müslim 2080. İbn Abbas radıyallahu anhuma Peygamber aleyhissalatu vesselam ihramlı iken kan aldırdı demiştir. Müslim 2087. İbn-i Buhayna radıyallahu anhu peygamber aleyhissalatü vesselamın Mekke yolunda ihramlı iken başının ortasından kan aldırdı demiştir. Müslim 2088 Ebu Eyyub el-Ensari'nin radıyallahu anhu şöyle dediğini Abdullah bin Hüneyn radıyallahu anhu nakletmiştir. i̇bn Abbas beni bir mesele sormam için Ebu Eyyub el-Ensari'ye gönderdi. Radiyallahu Teala anhum ecmaîn. Kendisini kuyunun iki direği arasında yıkanırken buldum. Ebu Eyyûb Radiyallahu anhu bir elbise ile vücudunu perdeliyordu. Ona selam verdim. Sen kimsin diye sordu. Ben Abdullah bin Huneynim. Beni Abdullah bin Abbas Radiyallahu anhuma gönderdi. Senden Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem ihramlı iken başını nasıl yıkardı diye soruyor dedim. Ebu Eyyub radıyallahu anhu, elini kendisini perdeleyen bez üzerine koydu ve bezi başından göğsüne kadar indirdi. Başı tamamiyle görünüyordu. Sonra kendisine su döken kimseye dök dedi. O da başına su döktü. Ebu Eyyub radıyallahu anhu, başını elleriyle ovalayarak ellerini öne ve arkaya götürdü. Sonra da Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi işte böyle yıkanırken gördüm dedi. Müslim 2091. İbn Abbas radıyallahu anhu şöyle haber vermiştir. Bir adam devesinden düşerek boynu kırılmış ve ölmüştü. Bunun üzerine Peygamber Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Onu su ve sidir ile yıkayın da iki ihramı içinde kefenleyiniz. Fakat başını örtmeyin. Çünkü Allah Azze ve Celle onu kıyamet gününde ''Lebeyk Allahümme lebbeyk'' diyerek telbiye eder halde diriltecektir. Müslim 2092 Ayşe anamız radıyallahu anha şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Duba bin Zubeyrin yanına vardı ve ona ''Hacca gitmek mi istedin?'' diye sordu. Duba ''Evet öyle.'' Ama kendimi kesinlikle hasta hissediyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona sen haccet ve ihrama girerken ey Allah'ım ihramdan çıkacağım yer beni haccetmekten aciz kılacağın yer olsun diye şart koş buyurdu. Duba'a radıyallahu anha o sırada Miktad bin Esved'in zevcesiydi. Müslim 2101. Ayşe anamız radıyallahu anha şöyle haber vermiştir. Biz veda haccı senesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber hac için yola çıktık. Ve umre niyetiyle ihrama girdik. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kimin yanında hedi kurbanı varsa umre ile hacca, kıran haccına niyet etsin. Sonra ihramda devam ederek... Neticede her ikisinin ihramından beraber çıksın buyurdu. Hazret Ayşe validemiz sözlerine devamla. Ben Mekke'ye hayızlı olarak vardım. Bu yüzden ne Kabe'yi tavaf ettim ne de Safa ve Merve arasında say yaptım. Bu halimi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme arz ettim de bana saçlarını çöz, taran ve hacca niyet et. Umre'yi bırak buyurdu. Ben de öyle yaptım. Hac görevlerini yerine getirdiğimiz zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Beni öz erkek kardeşim Abdurrahman ile birlikte Ten'ime gönderdi De, Ben oradan niyetlenip umre yaptım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bu hayzından dolayı terk ettiğin umrenin yerinedir buyurdu Artık umre niyetiyle ihrama girenler Beyti tavaf edip Safa ile Merve arasında say yaptılar. Sonra ihramdan çıktılar. Nihayet Mina'dan döndükten sonra hacları için son bir tavaf daha yaptılar. Hac ile Umre'yi beraber yapanlar ise bir tek tavaf yaptılar. Müslim 2108 Abdurrahman bin Ebu Bekir radıyallahu anhu nun haber verdiğine göre Peygamber Aleyhissalatu Vesselam ona kız kardeşi Ayşe'yi devesinin arkasına bindirir Ten'im'den umre yaptırmasını emir buyurmuştur. Müslim 2126. Cabir Radiyallahu Anhu şöyle anlatır. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem ile biz beraberce ifrat haccına Ayşe Radiyallahu Anha ise Umre'ye niyet ederek Mekke'ye yöneldik. Serif mevkiine geldiğimizde Ayşe haiz gördü. Nihayet Mekke'ye gelince Kabe'yi Tavaf ve Safa ile Merve arasında da sahiptik. ettik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beraberinde kurbanlık hayvanı bulunmayanların ihramdan çıkmalarını emretti. Bize hangi şeyler helal olacak diye sorduk Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ihramlıyken size haram olan her şey helaldir buyurdu. Bunun üzerine biz hanımlarımızla beraber olduk, güzel kokular süründük ve elbiselerimizi de giydik. Halbuki Arafa gününe dört gece kalmıştı. Sonra terviye günü tekrar hacca niyet ettik. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe'nin yanına girdiğinde o ağlıyordu. Niçin ağlıyorsun diye sordu. Ayşe, şu anda hayız görmen beni üzmektedir. İnsanlar ihramdan çıktıkları halde ben çıkamadım. Üstelik Kabe'yi de tavaf edemedim. Şimdi ise insanlar hacca gidiyorlar dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şüphesiz ki bu Allah azze ve celle'nin Adem Aleyhisselam'ın kızları için takdir etmiş olduğu bir husustur. Binaenaleyh yıkan ve sonra hacca niyet et buyurdu. Ayşe de böyle yaptı ve bütün vakfe yerlerinde durdu. Nihayet temizlenince Kabe'yi tavaf ve safa ile Merve'yi de say etti. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen hac ve umrenden birlikte çıkmış oldun buyurdu. Ayşe radıyallahu anha validemiz, ey Allah'ın Resulü, ben içimden hacca gidip Beyt'i tavaf etmediğimi bilip dururken nasıl hac etmiş olurum?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Öyleyse Abdurrahman, bunu götür de Ten'im'den umre yaptır." buyurdu. Bu hadise Mina'dan Muhassab mevkine indikleri gece olmuştur. Müslim 2127 Cabir bin Abdullah radıyallahu anhu ata radıyallahu anhu onun şöyle dediğini haber vermiştir. Cabir bin Abdullah radıyallahu anhu yanımdan bazı insanlar bulunduğu bir sırada şöyle dediğini işittim. Biz Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı sadece hac niyetiyle ihrama girdik. Ata Cabir'in sözlerine şöyle devam ettiğini belirterek Peygamber aleyhissalatü vesselam Zilhicce'nin dördüncü sabahı gelerek bize ihramdan çıkmamızı emir buyurdu. Ata radıyallahu anhu Peygamber aleyhissalatü vesselamın ihramdan çıkınız ve kadınlarla bir araya geliniz buyurduğunu nakletmiştir. Devamlı Ata Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına Kadınlarla cima etmeyi kesin olarak emretmedi. Fakat kadınları onlara helal kıldı demiştir. Cabir radıyallahu anhu sözlerine devamla biz arefe günü sadece, arefe sadece beş gece kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınlarınızla cima etmeyi sonra zekerlerimizden meni damlayarak Arafat'a çıkmamızı emrediyor Diye söylendik Cabir radıyallahu anhu Eliyle işaret ederek Peygamber aleyhisselatü vesselamın Elini hareket ettirerek işaret edişi Hala gözümün önündedir Peygamber aleyhisselatü vesselam Ayağa kalkıp Şöyle buyurmuştur Kesinlikle biliyorsunuz ki Ben sizin Allah'tan en çok Korkanınız En doğru söyleyeniniz ve en iyinizim, eğer yanımda kurbanım olmasaydı, sizin gibi ben de ihramdan çıkardım. Şu durum, benim için bir daha gerçekleşseydi, yanıma hedi kurbanı almazdım. Artık ihramdan çıkınız. Bunun üzerine bizler ihramdan çıkıp, Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı dinledik ve itaat ettik. Daha sonra, Ata Atâ'ın belirttiğine göre, Cabir radıyallahu anhu şöyle demiştir. Birazdan Ali vergi toplamaktan geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona neye niyet ettin diye sordu. Ali radıyallahu anhu Peygamber aleyhissalatü vesselam neye niyetlendiyse ben de ona niyet ettim diye cevap verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona öyleyse hedi gönder ve ihramlı olarak bekle buyurmuştur. Ali radıyallahu anhu da ona bir hediye kurbanı verdi. Süraqa bin Malik bin Cuşum, ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hac aylarında umranın cevazı bu yılımıza mı mahsustur yoksa devamlı mıdır diye sordu. Resulullah aleyhissalatü vesselam da ebediyen devam edecektir buyurmuştur. Müslim 2131. Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemiz şöyle haber vermiştir. Kureyş ile onların dinine mensup olanlar Muzdelife'de vakf, vakfe yaparlar ve bunlar Humus diye anılırlardı. Diğer Arap kabileleri ise Arafat'ta vakfe yaparlardı. İslam gelince Yüce Allah Celle Şanuhu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Arafat'a gitmesini ve orada vakfe yapıp Sonra oradan dönmesini emir buyurdu. Bu da Kur'an-ı Kerim'inde şöyle ifade edilmektedir. Sonra insanların aktığı yerden siz de akın. Müslim 2140. Cübeyr bin Mut'im radıyallahu anhu şöyle anlatır. Bir devemi kaybetmiştim de, Arefe günü onu aramaya gittim. Bu sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i Arafat'ta insanlarla vakfe yaparken gördüm ve kendi kendime yemin olsun bu peygamber Humus'tandır. Onun burada ne işi var dedim. Zira Kureyş Humus'tan sayılırdı. Müslim 2142. Ebu Musa radıyallahu anhu şöyle haber vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Batha mevkiinde mola vermiş olduğu bir sırada onun yanına vardım. Peygamber aleyhissalatü vesselam bana hacca niyet ettin mi diye sordu. Ben de evet dedim. Bu seferde hangi çeşit hacca niyet edip ihrama girdin dedi. Ben de peygamberin ihrama girişi gibi ihrama girip lebbeyk dedim diye cevap verdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güzel yaptım. Şimdi git de beyti tavaf et. Safa ile Merve arasında sağ yap. Ardından da ihramdan çık buyurdu. Bunun üzerine ben beyti tavaf ve safa ile merve arasını da sayettim. Sonra kays oğullarından yani mahremlerimden bir kadının yanına geldim. O kadın saçlarımı tarayıp ayıkladı. Sonra ben hacca niyet edip ihrama girdim. Ravi sözlerine devamla ben Ömer'in hilafetine kadar bu şekilde fetva verirdim bir hac mevsiminde birisi Ebu Musa'ya Ey Ebu Musa veya Ey Abdullah bin Kays bazı fetvaların konusunda yavaş ol kendini tut çünkü sen Emirül Mu'mininin hac fiilleri konusunda senden sonra nasıl bir uygulama ortaya koyduğunu bilmiyorsun dedi bunun üzerine ben umuma hitaben ey insanlar kime hac hakkında fetva verdiysek o acele etmesin ...teenni ile hareket etsin. Çünkü müminlerin emiri yanınıza gelmektedir. Siz ancak ona uyun dedim. Yine Ebu Musa radıyallahu anhu, müteakiben Ömer radıyallahu anhu geldi ve... ...bu durumu kendisine arz ettim. Bunun üzerine Ömer, eğer Allah Azze ve Celle'nin kitabı ile amel edecek olursak... ...o bize başlanmış olan umre ile haccı tamamlamayı emrediyor... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini göz önünde bulundurursak, o bize başlanmış olan umre ile haccı tamamlamayı emrediyor. Resulullah aleyhissalatu vesselamın sünnetini göz önünde bulundurursak, Peygamber aleyhissalatu vesselam, kurban keseceği yere ulaşıp kesilinceye kadar ihramdan çıkmamıştır demiştir. Müslim 2143 Ömer radıyallahu anhüden Ebu Musa'nın naklettiğine göre o yani Ebu Musa temettü haccına fetva verirdi. Bir kimse ona bir kısım fetvalarında yavaş ol. Zira emurul mu'minin hac fiilleri hususunda ne gibi bir uygulama yapacağını bilmiyorsun dedi. Zira Emirül mu'mininin Hac fiilleri hususunda ne gibi bir uygulama yapacağını bilmiyorsun dedi. Daha sonra Ebu Musa radıyallahu anhu Ömer radıyallahu anhu ile bir araya geldiğinde bu meseleyi ona sormuştur. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anhu kesin olarak biliyorum ki Resulullah Aleyhissalatu vesselam ve arkadaşları temettu hacı yapmışlardır. Fakat ben hacıların Erak mevkiine geldiklerinde kadınlarıyla bir araya gelip onlara başları su damlar bir halde hacca devam etmelerini uygun görmedim demiştir. Müslim 2145. Ali radıyallahu anhu'nun hadisinde Abdullah bin Şakik radıyallahu anhu şöyle dedi. Osman radıyallahu anhu temettu hacı yapılmasını yasaklardı. Ali radıyallahu anhu ise temettu hacı yapılmasını emrediyordu. Osman Ali ile konuştu. Sonra Ali Osman'a bizim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile temettu haccı eda ettiğimizi iyi bilirsin dedi. Osman da evet ama biz o zaman korkuyorduk demiştir. Müslim 2146. İmran bin Hüseyin'in radıyallahu anhu şöyle dediğini. Mutarrıf bin Abdüllah radıyallahu anh'u anlatıyor. İmran bin Husayn ona şunları söylemiştir. Bugün sana öyle bir hadis rivayet edeceğim ki Allah Celle şanuhu seni bugünden sonra onunla faydalan, faydalandıracaktır. Şunu iyi bil ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakınlarından bir gruba zilhiccenin son 10 günü içinde umra yapmayı mübah kılmış ve bunu da nesheden bir ayet inmemiştir. Ayrıca kendisi de ahirete irtihal edinceye kadar bundan nehyetmemiştir. Bundan sonra herkes istediği kadar kendi reyi ile söz söyledi demiştir. Müslim 2153 Abdullah bin Umar, Umar şöyle nakletmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haccını umrayı eda edip ihramdan çıktıktan sonra tekrar hac için ihrama girmek suretiyle temettü hacci olarak eda etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zülhüleyfe'den itibaren beraberinde getirdiği kurbanlıkları Kabe'ye hediye etti. Yani kesti. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem umre niyetiyle ihrama girerken telbiye getirmeye başladı. Umre bittikten sonra hac niyetiyle telbiye getirmeye başladı. Sahabeler de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte temettü hacı yaptılar. Asaptan bazıları kurban getirmişler, bazıları da getirmemişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye gelince... Hacılara hitaben, içinizden kurban getirenler için ihramlıya haram olan her şey hacılarını eda edinceye kadar haramdır. Kurban getirmeyenler ise beyti tavaf ve safa ile merve arasında sayetsin. Saçını kısaltarak ihramdan çıksın. Sonra Arafat'a çıkılacağı sırada hac için ihrama girip telbiye etsin. Nihayet Medine'de kesecek kurbanı bulunmayan Nihayet Mina'da kesecek kurbanı bulunmayan üçü hac esnasında yedisi de memleketine döndükten sonra olmak üzere tam 10 gün oruç tutsun buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye geldiğinde ilk önce Hacerü'l-Esved'e bunun rüknünü selamlayıp tavafa başladı. 7 donanım dolanım olan tavafın ilk üçünde remel yaparak Kalın Kalan dördünde ise normal yürüdü. Beyti tavaf etmeyi bitirince makamı İbrahim'de iki rekat namaz kıldı. Sonra selam verip namazdan çıktı. Bunun ardından Safa'ya geldi. Safa ile Merve arasında yedi defa sahi yaptı. Bütün hac menasikini bitirip kurban kesme günü kurbanını kesinceye kadar ihramlıya haram olan hiçbir şey yapmadı. Nihayet bayram günü kurbanını kesti ve Kabe'yi tavaf etti. Sonra ihramdan çıkmasıyla ihramlı iken haram olan şeyler helal oldu. Sahabelerden kurban getirip kesenler de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi yaptılar. Müslim 2159 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı Ayşe radıyallahu anha validemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haccı umreye katmak suretiyle temettü ve yanında bulunan diğer insanların da temettü yaptıklarını haber vermiştir. Müslim 2160 Hafsar radıyallahu anha validemiz şöyle anlatır. Ey Allah'ın Resulü sen umrede olduğun için ihramdan çıkmadığın halde İhram, ihramlarından çıkan insanların durumu ne olacaktır diye sordum. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatü vesselam ben saçımı kestirmek için yumuşattığımdan, kurbanıma nişan taktığımdan kurbanımı kesmedikçe ihramdan çıkamam buyurmuştur. Müslim 2161 Abdullah bin Umar radiyallahu anhumanın rivayetinde Nafi'a Allahu anhu şöyle demiştir Abdullah ibn-i Umar radıyallahu anhuma fitne senesinde umre niyetiyle yola çıkarak Eğer Kabe'yi ziyaretten men edilirsem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber olduğumuzda yaptığımız gibi yaparım dedi Sonra hareket etti ve zulhuleyfe'de de telbiye ederek umre niyetiyle ihrama girdi ve yoluna devam etti Nihayet İbn-i Umar radıyallahu anhuma beyda düzlüğüne çıktığı vakit yol arkadaşlarına dönüp hac ile umrenin mani olunduğunda ihramdan çıkma hususunda hükmü birdir. Aralarında fark yoktur. Sizleri şahit kılıyorum ki ben hacca umre ile birlikte niyet ettim demiştir. Yoluna devam eden İbn-i Umar radıyallahu anhuma Kabe'ye ulaştığında onu yedi defa tavaf ve Sa ile Safa ile Merve'yi de yedi defa say etti. Buna başka bir şey ilave etmeyen İbn-i Umar radıyallahu anhuma bu birer tavaf ve sayın kendisine yeterli olduğunu düşünerek kurban sevk etmiştir. Müslim 2164 Enes Malik radıyallahu anhu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi, Hac ve Umra için her ikisine birden telbiye getirirken işittim demiştir. Müslim 2168. i̇bn Umar radıyallahu anhuma şöyle haber vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Umra için Mekke'ye geldiğinde, Beyti yedi kere tavaf etti. Makamı İbrahim'in arkasında iki rekat namaz kıldı ve, Safa ile Merve arasında sayetti. Muhakkak ki Allah Resulü'nde sallallahu aleyhi ve sellem sizin için pek iyi bir örnek vardır. Müslim 2172 Ayşe anamız radıyallahu anha şöyle haber vermiştir. Peygamber aleyhissalatu vesselam Mekke'ye geldiğinde onun yaptığı ilk iş abdest alarak Kabe'yi tavaf etmek olmuştur. 2173 Müslimde. Esma bint Ebu Bekir radıyallahu anh'unun azatlısı Abdullah bin Keysan'ın haber verdiğine göre Esma radıyallahu anh'a hacun mevkiinden her geçtiğinde şöyle demiştir. Allah Resulüne salat ve selam buyursun. Biz onunla beraber hac esnasında buraya inmiştik. O günlerde heybelerimiz hafif Binek hayvanlarımız ve yiyeceklerimiz azdı. Ben, kız kardeşim Ayşe, Zübeyir, filan ve falan umre yapmıştık. Filan ve falan umre yapmıştık. Biz beyti talaf edince, sahi ve saç kısaltmasından sonra ihramdan çıktık. Sonra akşamlayın hac niyetiyle yeniden ihrama girdik, demiştir. Müslim 2175 i̇bn Abbas radıyallahu şöyle nakletmiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselam umre niyetiyle telbiye yaptı. Sahabileri ise hac niyetiyle telbiye ettiler. Mekke'de tavaf ve saydan sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam ve yanlarında kurbanı bulunan sahabeler ihramdan çıkmadılar. Diğer sahabiler ise ihramdan çıktılar. Talha bin Ubeydullah da radıyallahu anhüma Kurbanı bulunanlar arasında Olduğundan ihramdan çıkmamıştı Müslim 2177 i̇bn Abbas Radıyallahu anhuma Şöyle nakletmiştir Cahiliye devrinde Araplar Hac aylarında umra yapmayı Yeryüzünde en büyük Günahlardan sayarlardı Bunlar Muharrem ayındaki Hürmeti de Safer ayına nakleder ve Devesinin arkasındaki yara iyi olur Hacıların ayak izleri silinir Safer ayı da çıkarsa artık umra yapmak işte o zaman helal olur derlerdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sahabilerinle sahabileriyle beraber Zilhiccenin dördüncü gecesi Sabahında hac niyetiyle telbiye ederek Mekke'ye gelmişlerdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sahabilerine Haclarını umreye çevirmelerini ve tavaf, say ve tıraşla ihramdan çıkmalarını emretti. Hac aylarında umre ile emredilmeleri, bu aylarda umre yapmanın büyük günah zannettikleri için sahabilere ağır geldi. Bunun üzerine, ey Allah'ın Resulü, bununla ihramın bütün yasaklarından kurtulduk mu diye sordular. Peygamber aleyhissalatü vesselam cevaben, Evet, ihramın bütün yasaklarından buyurdu. Müslim 2178. i̇bn Abbas radıyallahu anhümen şöyle haber vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğlen namazını Zülhuleyfe'de kıldırdı. Sonra kurbanlık dişi devesini istedi ve onu hörgücünün sağ tarafından nişanladı da kan aktı. Ayrıca boynuna iki nalın taktı. Sonra binek devesine bindi. Deve kendisini Beydağ düzüne çıkarınca hac niyetiyle telbiye getirdi. Müslim 2184. 84. İbn Abbas radıyallahu anhu şöyle haber vermiştir. Muaviye radıyallahu anhu bana Merve'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin saçını makasla kısalttığımı biliyor musun diye sordu. Ben de ona, ben bunu ancak senin aleyhinde bir hüccet olarak biliyorum diye cevap verdim. Müslim, 2188. Enes radıyallahu anh şöyle haber vermiştir. Ali radıyallahu Anhu Yemen'den Mekke'ye geldiğinde, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona, Hangi niyetle ihrama girdin diye sordu. Ali de radıyallahu Anhu cevaben, Peygamber aleyhissalatü vesselamın ihramlandığı niyetle ihrama girdim dedi. Resulullah aleyhissalatü vesselam beraberimde hedi kurbanı olmasaydı hiç şüphesiz ben de ihramdan çıkardım buyurmuştur. Müslim 2193 Enes Radiyallahu anhu şöyle haber vermiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin umre ile hacca birlikte niyetle Lebbeyk umreten ve hacca. Lebbeyk umreten ve hacca diyerek yüksek sesle telbiye okuduğunu işittim. Müslim 2194. Enes radıyallahu anhu şöyle haber vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 4 defa umre yapmıştır. Veda hacci ile birlikte yaptığı umre hariç bunların hepsini Zülkade ayında yerine getirmiştir. Bunlardan birisi Zülkade ayında Hudeybiye'de veya Hudeybiye zamanında yaptığı umre, diğeri ertesi yıl Zülkade ayında yaptığı kaza umresi, bir diğeri de 8. hicret yılında Zülkade ayında Huneyn ganimetlerin taksim ettiği sırada Ciran eden yaptığı umredir. Sonuncusu ise, veda haccı ile olanıdır. Müslim 2197. Ebu İshak, Zeyd bin Erkam radıyallahu anhu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber kaç gazvede bulundun diye sordu. Zeyd bin Erkam. A. Zeyd bin Erkam da 17 gazve cevabını verdi. Yine Abu İshak rahimahullah sözlerine devamına Zeyd bin Erkam bana Resulullah aleyhissalatü vesselam 19 defa gazve yapmıştır. Medine'ye hicret ettikten sonra da bir defa haccetmiştir. O da veda haccıdır demiştir. Müslim 2198 Ayşe radıyallahu anha Urve bin Zübey radıyallahu anhuma Ayşe radıyallahu anhâ'den Urve bin Zübeyir radıyallahu anhâ'a şöyle haber vermiştir. Ben ve İbni Umar radıyallahu anhüm ecma'in Ayşe radıyallahu anhâ'nın hücresine dayanmış oturuyorduk. Biz bu sırada Ayşe'nin içeride dişlerini misvaklarken misvağın dişler üzerinde çıkardığı sesi işitiyorduk. Ben İbni Umar'a Ey Ebu Abdurrahman Peygamber aleyhissalatü vesselam Recep ayında umre yaptı mı dedim. O, evet cevabını verdi. Bunun üzerine ben Ayşe'ye radıyallahu anha ey anneciyim burada Hazreti Ayşe'ye en ey anneciyim demesinin sebebi Urve ibni Zübeyir'in hem müminlerin annesi peygamberin hanımı olması sebebiyle hem de Hz. Ayşe'nin kız kardeşi Esma radıyallahu anha, Urve'nin annesi olması. Ayşe'nin de Urve'nin teyzesi olması, teyzenin ana yarısı olması hasebiyle böyle demiştir. Bunun üzerine ben Ayşe'ye, ey anneciğim, Ebu Abdurrahman'ın ne söylediğini işitmiyor musun dedim. Ayşe de radıyallahu anha, ne söylüyor dedi. O Peygamber aleyhissalatü vesselamın Recep ayında umre yaptığından söz edip bahsediyor dedim. Bunun üzerine Ayşe radıyallahu anh'a Allah Ebu Abdurrahman'a mağfiret buyursun. Hayatıma yemin ederim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Recep ayında umre yapmadığı gibi Peygamberin ifa ettiği bütün umrelerde İbni Ömer de hazır bulunmuştur dedi. Urve bin Zübeyir radıyallahu anhuma İbn Ömer'in Ayşe'nin bu sözlerini duyduğu halde olumlu veya olumsuz herhangi bir cevap vermeyip sükut etti. dedi. Müslim 2199. İbn Abbas <gülüyor> radıyallahu anhuma şöyle haber vermiştir. Peygamber Aleyhissalatu vesselam Ensar'dan bir kadına i̇bn Abbas bu kadının ismini söylemişti fakat ben onun ismini unuttum demiştir. Bizimle beraber hac etmekten seni alıkoyan nedir diye sordu kadın. Bizim şu su taşıyan iki devemizden başka devemiz yoktur. Kocam ile oğlum bu develerden birisine binip hacca gittiler. Birisini de bahçe sulamamız için bize bıraktılar dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, öyleyse Ramazan geldiği zaman bir umre yap. Çünkü Ramazan ayında yapılan umre bir hacca denk sayılır buyurmuştur. Müslim 2201. i̇bn Umar Uman radıyallahu anh şöyle haber vermiştir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Medine'den çıkarken Zülhuleyfe Mescidi yanındaki Şecara yolunu takip ederek çıkar. Medine'ye girerken de muarres Yolunu takip ederdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mekke'ye gireceği zaman ise Seniyetul Ulyâ'dan girer Seniyetul Süfla'dan da çıkardı Demiştir Müslim 2203 Ayşe Anamız Radıyallahu Anh'a şöyle bildirmiştir Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Mekke'ye geldiği zaman Şehre üst tarafından girer Aşağı tarafından çıkardı Müslim 2204. İbn Umar radıyallahu anhuma şöyle haber vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zu Tuva mevkiinde geceleyin sabah olunca Mekke'ye girmiştir. Müslim 2206. Abdullah İbn Umar radıyallahu anhuma şöyle haber vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken kendisiyle Kabe cihetine gelen yüksek dağ arasındaki iki tepeyi karşısına aldı. O iki tepeyi karşısına almakla o yerde bina olunan mescidi Taş Tepe'nin kenarındaki mescidin sol tarafına almış olurdu. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam efendimizin namazgahı Taş Tepe kenarındaki bu mescidin alt başında Karataş üstündedir. Taş Tepe kenarındaki mescitten 10 arşın yahut ona yakın ayrılır sonra seninle Kabe arasına düşen uzun dağın o iki tepesini karşısını alarak namaz kılardı. Müslim 2209. İbn Umar radıyallahu şöyle nakletmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Beyt'e gelip ilk tavafı, kudum tavafını eda ederken üç defa Remel ile dört defa da Mutat yürüyüşü ile yürürdü. Safa ile Merve arasında tavaf ederken de Batnul Mesil'de Remel'den de süratlı say ederdi. Müslim 2210 kardeşlerim bugün burada kalalım inşallah. Daha sonra tekrar devam ederiz. Allah'ın